Muhterem efendim, tarih boyunca milletimizin dirilişinin ve ayakta kalabilmesinin önündeki en önemli engellerden birisinin millet fertleri arasındaki ihtilaf ve iftirak olduğunu ifade buyuruyorsunuz. Kaderin bir kez daha milletimizin talihine tebessüm ediyor gibi gözüktüğü günümüzde zat haliniz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Milletimizin fertlerinin dirilme yolunda el ele, gönül gönle bir dünyanın mersus gibi çalışmaya hazır olduğu söylenebilir mi? Millet fertleri arasında ittihat ve ittifakın sağlanması için neler tavsiye edersiniz? Ve temelde mesele milletin dirilişi mevzunda, dirildikten sonra ayakta durması mevzunda. En önemli dinamiğin onun birliği ve beraberliği olduğu hususu vurgulanıyor orada. Onun değişik yönleri var. Bazılarını tenasübilliyet frensi içinde anlayabiliyoruz, kavrayabiliyoruz. Bazılarını da iki sıra lütuflar olduğundan dolayı onları kavrayamıyoruz. Onlar fevkalade eden Allah'ın tevcihleri oluyor. Allah'ın teveccühleri oluyor millete. Şimdi bizim esbabını kavradığımız şey, ittifak ve vifak, millette uzlaşma. Dolayısıyla taarruzların, tesakutların yani kendi içindeki çelişkilerin önünü alması itibariyle bir millet bütün enerjisini, bütün dinamizmini kendisini güçseltmeye mahtuf kullanıyor. Sahiyle soylu uğraşmıyor. Enerjisini değişik şeylere dağıtmıyor. Tek bir noktaya himmetini teksif ediyor. Dolayısıyla başarıya yürüyor başka şehirlerle oturup kalkmadığından dolayı yani falan grup şöyle düşünüyor, filan cemaat böyle düşünüyor falan kiliğin tavırları şöyledir. Bunlar işte genel ahenge aykırıdır falan gibi şeylerle meşgul olan bir insan bütün kabiliyetleriyle, bütün istidatlarıyla esas kendisi için lazım olan hususa konsantre olamadığından dolayı başarılı olamaz. Ve böyle bir toplum dirilişi gerçekleştiremez yani. Akılda da diriliş, histe de diriliş, kalpte de diriliş, muhakemede diriliş, mantıkta diriliş. Bunların hepsi kendi yerleri itibariyle önem arz eden hususlardır. Ve bizim bu dirilişlerin hepsine ihtiyacımız vardır. Buna kendimiz olarak var olmada diyebilirsiniz. Zaten bu tabirlerin bazılarını bazıları kullandı, bazıları da bazıları kullandı. Bizim cephe genelde diriliş fıvası vadil mektabını kullandılar. Bu varoluşçular da var olmayı yani Sartre ekolü var olma tabirini kullandılar genelde. Ben çok manas bakımından fark görmüyorum aslında. Ama temel düşüncelerimiz açısından belki var subadel mektemeyi nice fazıl varım bu tabiri kullanırdı. Sezai Bey de onun Türkçesini kullandı Diriliş dedi o mesele. Ama bu diriliş sadece insanın bir yönünde olursa, mesela biz neden istifa etmişiz, mantıktan, mahkemeden istifa etmişiz, düşünceye sırtımızı dönmüşüz, belli bir noktaya kadar, diyelim Sidi Şerif Cüccani ve Teftezani'ye kadar, kelam şeklinde İslam'ın düşünce hayatı devam etmiştir. Belki bir felsefe yapılmıştır belli bir dönemde, yani i̇bn Sina onu yapmıştır, bazı kusurlarıyla Farabi yapmıştır. Bir kısım eksiklikleriyle İbn-i yapmıştır. i̇mam Gazali belli bir dönemde felsefeyle iştikal etmiştir ama kendisi felsefe yapmamış. Yani daha bütün felasife yazmış, felsefenin sakat yanlarını açığa çıkarmış, deşifre etmiş, onlara cevaplar vermiş. Ama bir sürü yani şimdi'den itibaren çağımıza kadar bir sürü ister mütefekkir deyin, ister Türkçesiyle düşünür deyin, ister sefe deyin insan yetişmiş ama... Belli bir dönemde biz Seyyid-i Şerif Cürcani ile Sadüddin-i Teftezani dönemi itibariyle kapının kapandığını kabul edecek olursak Yıldırım Bayezid Han Cennet Mekan Ali Rahmet-i dönemler Hazretleri çünkü onlar ikisi yanında yerler. Şimdi belli bir dönemde de tekke, zaviye, tekke ve zaviyenin varidatını, mevhibelerini kapı dışarı etmiş, kovmuşuz. Medreseyi ruhi hayasız hale getirmişiz. Kuru ilimlerin tedris edildiği böyle işte saftır, nahidir, maandır, beyandır, mantıktır. Kitap ve sünnete gelince onların da kuru nasçılığını yapmışız yani zahirler gibi. Davudi Zahiri'den farkımız yok belli bir dönem itibariyle. Belki bir manada İbn Hazım'dan farkımız yok. Bazı yönlerimiz itibariyle İbn Teymiyye'den farkımız yok yani her şeyi onlara bağlamış. Akla karşı, muhakemeye karşı kapıları, kapıları kapamışız. Bu da akla karşı mantığa karşı kapıları kapamanın yanı başında İslam'ı ruhi hayatına karşı kapıları kapamış, tasavvuf büyüklerinin her birisini bir şeyle tadlil etmiş ve tekfir etmişiz. Diyelim ki Hallacı'nın maktul söhre verdinin veya işte İbn-i Arabi'nin hal ve zevki ifade ve seslendirme adına seslendirirken üslup bulamamadan ötürü bazı yanlış tabirler kullanmadan bazı şatiyata girdiler, bazı ifade zehirleri yaşandı. Bundan dolayı haydi onlara karşı tavr aldınız. Tavr aldınız ama Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni veya bir Beyazı, bir Samii Bissami vücut mevzunda mülazalar olsa bile yani bunları bir kuş eğriyi etmenin, bir camii sorgulamanın efendim bir İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bir şey demenin bir gazaliye işte Arapçayı bile bilmezdi demenin Alemi yoktur. Bunlar çok ciddi saygısızlıktır. Yani ben sadece cemaatin hissiyatına saygımın ifadesi olarak terbiyesizlik demiyorum. Ama esas onların yaptığı şeyin karşılığı budur. Söylediğim son kelimedir. Fakat onların yaptığı o saygısızlığı böyle ifade etmek istemem. Ben. Böylece İslam'ın ruhi hayatı da kovulmuş. Tabi ilim de kovulmuş. Düşünün ki Hicri ikinci asırda işte o ben Musa küre küreviyetini ölçüyorlar bir yazıda çok küçük bir iki paragrafla geçmişti ölçüyorlar ikinci asırda yani Memun döneminde hani Kur'an mahluktur diyen adam yani o da dar düşünceli bir adam ölçüyorlar yani bugünkü ölçümlerle o günkü ölçümler arasında bir iki santimlik birkaç metrelik fark var bu çok önemlidir yani Kopernik'ten çok evvel Galileo'dan çok evvel yani bunlar enteresan şeylerdir. Bunun dünyanın keşfinerine, Kristof Kolomb çıkmış, Nesil'in piri reisine sarita yapmış. Fakat adamlar milime milimine arzın küreviyetini ölçüyorlar. Şimdi 2. asırda, 3. asırda bizim bir manada, yani Rönesans bir şeyse, bir şeyse bir mana ifade ediyorsa, Rönesansınızı yaşıyorsunuz. Fakat geliyor 5. asra tıkanıyor yani. Bir taraftan siz Bağdat'ta işte Nizamiye medreseleri açıyorsunuz. Hz. Mülkün adına izafeten tabii. Şam'da açıyorsunuz, Kayrı'da açıyorsunuz. Böyle bir eğitim faaliyeti, böyle bir kültür faaliyeti. Fakat onu da kapı dışarı etmişiz medresede. Yani benim leşet ettiğim yer, benim birçok yönüyle her şeyi ona borçlu olduğum yer ama fakat donuktu, çok ciddi bir humudet yaşanıyordu. Ciddi kaldı ki benimki Alvar İmami Hazretlerinin bir yönüyle torunun tedris bulunduğu yer diye O yer olması itibariyle yarı tekke manası vardı Ama yine de bana göre Donuktu yani öyle o ilk ruh ve mana insanlar kalbi ve ruhi Hayatı yaşamalarının neticesi Öyle zevk şevk o Ruhani zevklerle Coşma heyecanlanma Çok görmedim ben onları Çok ilimlerden de anladıklarını görmedim Kendi çağlarına okuduklarına da Şahit olmadım ben onların ne batıyı ne Batın ilmini bilirler diyeyim. Bunlar bize ait o güzel insanların eksik yanlarıydı, kusurlarıydı. Şimdi o bakımdan yani biz bir diriliş tasarlıyorsak şayet proje yani bir makro proje gibi bir şey olmalı. Sezai Bey Allah selamet versin hep vurgularda durduğu diriliş şeyinde. Yani acaba biz yeniden öldürdüğümüz o mantık planındaki dirilişi nasıl gerçekleştiririz? Muhakemede nasıl diriliriz? Kalbi ve ruhi hayatımız itibariyle nasıl diriliriz? Hissi hayatımız itibariyle nasıl diriliriz? Nasıl diriliriz? Yani bütün bunların hepsinde dirilişi ele almazsanız şayet ne olur biliyor musunuz? Yani bütün vücuduyla diyelim felce maruz kalmış bir insanın bir uzunu, kolunu, bacağını filan rahabülte ediyorsunuz. Onda canlanma oluyor ama neye yarar ki? Öbür tarafları hepsi felç bunun yani. Bir şey yapacaksanız onun Beynin içinden nöronlarına da girecek bir şey yapacaksınız. Problem karden karşı omuriliğe girecek bir şey yapacaksınız. Elinle bir şey yapacaksın, ayağına bir şey yapacaksın, parmağına bir şey yapacaksın, bir şey yapacaksın yani her tarafına. Her tarafına bir şey yapmakla bir elini hareket ettirmek bir şeydir ama fakat mutlak bir şey değildir ve her şey hiç değildir. Bu açıdan öyle bir çok önemlidir. Fakat bu çok önemli yani plan isteyen, proje isteyen, strateji isteyen bir konu. Şimdi bir toplum düşünün ki işte o grup o grupla vuruşuyor, o kilik o kilikle vuruşuyor birbirleriyle. O, cemaat, o cemaatle sürtüşüp duruyor. Taarruzlar, tesakkutlar bizim herhangi bir konuya ciddi böyle eğilmemiz ve konsantre olmamıza mani. Dolayısıyla öyle bir dirişi gerçekleştiremezsiniz. Çünkü enerjiniz birbiriniz yiyemede gidiyor yani. Bizde siyaset aleminde de öyledir. Müminler arasındaki şeyde de öyle yani çok defa öyle. Onlar hakkında da suizan da bulunmayalım. Maalesef hani bir, bir şirzime kalil bakıyorsunuz, bir azınlık ve yansın ediyorlar. Hristiyanlarla, Yahudilerle diyaloğu dünya çapında sizin için serbest dolaşım hakkını size kazandırabilecek bu kadarcık yumuşaklığı siz kendi dininiz adına, kendi kültürünüz adına, kendi inançlarınız, kendi ruhunuzun ilhamları adına vesile yapıyorsunuz. Bazı Türkiye'de esas Nasturi, Süryani, Ermeni, Rum varmış. Bunlar belli bir dönemde bizdeki bu azınlıklar Türk milletine karşı kendilerini ifade edemediklerinden dolayı komünist olmuşlar. Ateist olmuşlar. Şimdi bunlar yeniden Eskid-i ne dönüyorlar yani. Orada Baktistler çok ciddi faaliyetleri var Türkiye'de şu anda. En çok o yani protestanların, baptist koluğu. Bu bölgede de hakim unsur. Onların ciddi faaliyetleri var. Onlardan bazıları işte başka bir şeye geçiyor. Bağiliye geçiyor, üç tane adam. Üç tane adam o maharişlere geçiyor. Üç tane adam bir şey. Yani bunlar ortada herkes tarafından kullanılabilecek sermaye türünden insanlar ortada mütereddit ve müteahil. Kim onlara cazip bir şey gösterirse işte bir illüzyon millüzyon falan, işte yoga gibi şeyler. Şimdi de oluyor ya Orada parapsikolojiye dair bazı şeylerde de bunların ruhlarına giriyorlar. Bütün o değişim, sürgülasyonu bunların arasında yaşanıyor. Ciddi bir şey değil. Fakat bu size, sizin arkadaşlarınıza mal ediliyor. Yani siz Hristiyanlığı da bir şey saydığınızdan dolayı millet galibi ona da girsek kurtuluruz diyor. Giriyorlar sizin yüzünüzden. Oysa ki tablo bu yani. Sadece haset ve kıskançlıktan diyorlar onu. Bu arkadaşlar arasında Hristiyanlığı seçen bir tane insan duymadım ben şimdiye kadar. Şimdi enerjilerini buna sarf edeceklerine, keşke yani böyle yapacaklarına gerçekten bizim fikir hayatımıza bir ufuk açsalar, kalp hayatımıza bir ufuk açsalar. Zikirleriyle fikirleriyle bizim zikir fikir düşüncemizi şağlandırsalar yani tetikleseler. Bize mantık adına bir şeyler ifade etseler. Ülüm-ü Aliye-i adına bize bir şeyler ifade etseler. Ve yine böyle yapacaklarına keşke gitseler himmetlerini başka bir yerde insanlara Müslümanlığı anlatmak üzere sarf etseler, kullansalar bir kısım insanları kazansalar keşke. İşte böyle yapmadıklarından dolayı esasen belki sizi de sinir bakımından geliyorlar. Şimdi ne oluyor o zaman? Yani sizin kendinizi ifade etmenize, insanlara bir şey anlatmanıza mani oluyor bütün bunlar. Yani bu iç sürtüşmeler ve orada biz taarruzların nasıl tesakkutlara sebebiyet verdiğini, o çarpışmaların nasıl bize rağmen birer harekete dönüştüğünü, tepkiye dönüştüğünü apaçık görüyoruz. Böyle olunca dirilişimizin önünde bunlar çok önemli bir sebeptir bence. Bir yani bunu bunu çok iyi tespit etmek lazım. E nasıl yaparız bunu, nasıl gideriz? Bir şey her, her zaman bir hususa dikkatinizi çekiyorum. İmkan elverdiği ölçüde bence mukabeleyi bilmesin, kaideyi zalimhanesine girmemek lazım. Yani onlar deseler, esseler de belki böyle toplum nazarında çok kötü isnatlarda, yakışıksız isnatlarda bulunuyorlarsa kendi usubunuza yumuşakça o türlü şeylerin varide olmadığını ifade etme müstesna onlara aynıyle mukabelede bulunmamak lazım. Kur'an-ı Kerim vaka diyor ki: "Feyin in fe akibu bi misli Eğer size bunlar işkence etti, eza etti, sizi incitti, kırdılarsa misille mukabelede bulunun. Kafirler için diyor yani efendimiz de diyor. Feyin akabtun faraki bu mislimau kıptun ve velen sabertum la veheri'n sabirin. Fakat mukabeleyi bilmisilden daha önemli bir şey söyleyeyim ben size. Dişinizi sıkar aktif sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Daima yüzünüze, kanlarınız açık olur. Şimdi Türkiye'de diyelim size ve arkadaşınıza yapılan değişik hücumlar oldu. Her şey dediler. Ama ben hiç mukabelede bulunmadım. Bak ne olur en basitinden bunun karşılığı şudur. Türkiye'ye gittiğimde ben hiç utanmadan, hiç hicap duymadan çok rahatlıkla herkese elimi uzatabilirim. Herkesi kucaklayabilirim. Ama dün bana Hinoğlu Hind diyenler herhalde devleti devrecekti, canımızı okuyacaktı, bize asacaktı, haindir, Hristiyan'dır falan diyen insanlar herhalde ellerini uzatırken biraz titriyeceklerdir, utanacaklardır. Ama dahasını söyleyeyim ben. Bu dünyanın bir de tarafı var yani. Mahşerde karşılaşacağız onlarla. Allah'ın huzurunda karşılaşacağız. Ben de bir insanım nihayet. Orada keffeyi hasenatım ağır basmadığı zaman ben de diyeceğim ya Rabbim hakkımı yemişlerdi bunlar diyeceğim. Bilemem yani. Belki derim. Şimdiden diyorum ki ben Allah hakkına, peygamber hakkına karışamam. Ne hakkın varsa helal olsun diyorum ama bir de oradaki sıkışmaya bakacaksınız yani. Dolayısıyla insan tabi dengeli ve dikkatli olmalı. Bugün ve yarın o meselenin hesabını verme düşüncesine göre, mülazasına göre hareket etmeli, öyle davranmalı. Yoksa bin pişman olur. Ya leyteni, ya leyteni der. İşte okuduk ya leyteni, küntü turaba der. Orada Hafızanallah. Bu açıdan sabır bana bu mevzuda iksir gibi geliyor yani. Bir panzehir gibi geliyor bunlara karşı. Bu mevzuda dişimizi sıkıp hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey demeden hatta bazı şeylere kapalı kalarak ben o Haziran fırtınasında gazeteleri almadım, okumadım diye. Neden sonra Ferhat Şirin'in kitabında baktım ben bazı şeyler, iyi okumamışım. Çünkü okumadan kendi hassasiyetim ölçüsünde tansiyonum 20'den aşağıya zor indiriyorlardı. İnmiyor bir çok hassasım yani bir yaprak düşse hazam mevsiminde ben hasta olurum. İlk okumamışım. Sonra dedim hikmet varmış yani. Onun da benim tansiyonumun bir miktar yükseltmesinin alemi yokmuş. Dolayısıyla ben hala bilmiyorum o gün gazeteler ne yazdılar, ne dediler, ne ettiler. Hala bilmiyorum ben onu söyleyip. İşte Ferhat ne kadar o kitabında şey yapmış değilse o kadar şeyi Onları bildim. Şunun için söyledim bunları da. Yani elden geldiğince bu türlü şeylere bence enerji harcamayalım. Kendimizi o istikamette yıpratmayalım. Kapalı kalalım. Yani bir böyle meselenin maddi bir yanı var. Dedim baştan girerken berat istihlal nemden. İkinci bir yanı da şudur yani. tevfik ilahinin en büyük vesilesi vifak ve ittifaktır. Niye binayı yapıyor Allah onu? Bilemeyiz biz onu. Yani şu bizim bahsettiğimiz sebeplerden ötürü birlik, beraberlik, kalplerin müşterek çarpması, akilin dediği gibi toplu çarptıkça sineler onu top sindiremez. Onun için mi Allah Celle Celaluhu? Kulların kalpleri ittifak edince Allah'ta tevfikini yar ediyor, muvaffak kılıyor onları. Manen insanların desteklenmesi için, teyit görmesi için bence başkalarına karşı, kötülüklere karşı bile iyilikle mukabele etmesi lazım. وَاتْفَعِ السَّيِّيَّةَ بِالْحَسَنَةِ diyor Kur'an-ı Kerim. Kötülükleri iyilikle sağ diyor. Sana kinle, nefretle bakana bir tebessümle onun kinini, nefretini gidermeye çalış. Sana el kaldırana, sen de hemen tut elini öp, yumuşat onu. Değil mi ki mümin kardeşim? Böylece enerji dağıtmadan durduğumuz yerde duralım, aktif sabır içinde bulunalım. Allah'ın dinayet ve keremiyle. Diriliş adına ilk adımı atmış olacağız. Muhterem efendim, milletimizin birlik ve beraberlik konusunda bünyan-ı mersus gibi olması için Nelere dikkat edilmelidir? Millet dediğimiz şey bizim fert, cüzi fert ile cüz fertlerinden molekül manasına mürekkeptir zaten. Fertler ve aileler eyet ve gruplar, klikler, cemaatler eğer mazbutsa bunlar yani bir ipe dizilecek kadar tesbih taneleri gibi ölçülü tam ve nizama girmeye müsait halde iseler Zaten toplum meydana getirecek onlardır. Eczası sevapta mürekkep olan bir toplum, sevap toplumudur. Eczası günahtan meydana gelen bir toplum da günah toplumudur. Diriliş onlar için söz konusu değildir. Çünkü o toplumun Allah'la münasebeti yoktur. Bu açıdan da evvela fert planında biz şayet istikamete ulaşırsak, doğru düşünürsek, doğru konuşursak, doğru hareket edersek, bizden meydana gelen toplumun tavrı Hareketleri, davranışları, düşüncesi de öyle olacaktır. Başka türlü olmaz. Olması düşünülemez zaten. E millet için de bir selamet düşünüyorsak bence, evvela o düşüncede selamete ulaşmamız lazım. Öyle. O selameti hasıl edebilecek düşüncede selamete ulaşmamız lazım. Bu da zamana vabeste bir şeydir, zamana merhum bir şeydir. Hemen birdenbire olsun düşünülemez yani. Bugün bir vesileyle bahsedildiği gibi, Tahrip çok kolaydır yani, insanların içine, bizim mesleğimiz itibariyle, yani iş, işin şakasına da tahammülümüz yok. Yani insan isterse, şuradaki insanların hepsini birbirine düşürebilir. Yani gider şu odalardan birisinde bir şey kurar. Ondan sonra buradan çıkan ilk insanın kulağına bir şey fısıldar falan şöyle diyordu. Öbürüne de bir şey fısıldar, öbürüne de bir şey fısıldar. Yani eğer bu cemaat temelde bir yerden bir terbiye almamışsa şayet, Affetmesini öğrenememişse şayet, Gıybet dinamayı açıksa şayet, Müminleri tanrı açıksa şayet, Ellerine birer sopa alır, birbirlerinin yamacına geçerler. Evet, parçadan insanları birbirine düşürmek çok kolaydır. Dolayısıyla toplum arasında çok ciddi yırtılmalar ve kırılmalar olmuş öteden beri. Hem siyasi mülazalarla olmuş, hem dini mülazalarla, dini yorumuyla alakalı olmuş, farklı. Yani medrese, mektep, mülaza farklılığı olmuş, tarikat farklılığı olmuş böyle. Bunlar bir kısım belki o işin başındaki olgun, kamil mürşitler bu işe sebebiyet vermemişlerdir. Fakat her mükemmel toplum içinde bir kısım müftediler vardır. Ve her zaman müftediler bu türlü yırtılmalara, kırılmalara, çatlamalara sebebiyet verebilirler. Hayır olmaz filan deme bence iyimserlik olur. O kadar Uptenist de düşünmeyelim yani. Olabilir. İnsan tabiatında var bu. Bugüne kadar hep olmuş bunlar. Evet. Şimdi bir tahrip yapılmış Bir yırtılma meydana gelmiş. Bunu tamir etme çok kolay olmaz. Üstad bir yerde diyor ki Bu hareket Bu cireyan yazılan şeyler Asırlardan beri rehene dar olan Bir kaleyi tamir ediyor diyor. Ve işin başında tevhid hakikati sarsılmış. İnsanlar Allah'a inanmaları lazım geldiği gibi inanamıyorlar. Akide sarsılmış. E görüyorsunuz bağışlayın afuk sapık bir sürü düşünen insan var. Ve çok yerde diyor muhterem anneler ve babalar evlatlarından saygısızlık görüyorlar. Nedir biliyor musunuz bu? İki uçtaki önemli iki meseleyi anlatıyor size. Ama bu uç dediğimiz meseleleri Kur'an-ı Kerim kaç yerde yan yana getiriyor ve Abdullah ve la tüştük bir ihsana. En önemli mesele biri teferruata ait bir mesele ama fakat insan hayatında çok önemli bir meseledir anne baba meselesi. Kur'an-ı Kerim insanın anne babaya hürmet etmesi çok zor olduğundan dolayı Allah hakkının yanında zikrediyor onu. Anne baba evladına bakmada ruhlarındaki cibilli şefkatten dolayı onu bir ibadet neşvesi içinde yaparlar ama fakat o ibadet neşvesi evlatlarında anne babaya karşı yoktur. Öyle bir şefkat yoktur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim o mevzuda meseleyi çok sıkı tutuyor. Onların arslan payına sahip olduklarını vurguluyor. Anneye babaya hürmet diyor. Ama burada esas iki uç anlatılıyor. Yani Allah hakkı dediğimiz zaman işte billah demek. Ve melaiketi hakkı var çok büyük. Anne baba hakkından çok büyük bu. Ve rüsüleyi var vel yevmil ahir var, ve bil kaderi var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var, sahabe-i kiram efendilerimiz var, ve yüce mefküremiz diyebileceğimiz, İslami ila davamız var, ruhu revani Muhammed'inin şehbal açması davamız var sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir uç var yani, bir yerde de anneye babaya saygısızlık yapıyor. İşte bu iki önemli mesele arasında, dünya kadar şey, adeta ayaklar altında paymal, çiğneniyor, paymal olmuş. Şimdi böylesine tahrip edilmiş bir kalenin tamiri birdenbire olmaz. Bir örnek olsun diye arz ediyorum. İkinci Selim, Sarı Selim diye tarihe geçen Kanuni Cennet Mekanı'nın oğlu. Kıbrıs onun döneminde fethediliyor. Edirne'deki Selimiye cami yaptıran da odur yani. Yavuz Selim değil. Yavuz Selim'in dünyada yaptırdığı hiçbir cami yoktur. Bir de küçük bir mescit yaptırmış da Yavuz Selim cami değil oğlu kanuni tarafından yapılmıştır babasının adına. Yavuz Selim ömrünü atın üzerinde geçirmiş yani. Ömrünü atın üzerinde geçiren iki sultan vardır. Bir de Selahaddin Eyyubi karşı bir de Türkiye içi ve çevresine değişik tehlikelere karşı Yavuz Cennet Mekan Ali ve Hazretleri. Muhyiddin İbn Arabi şecre i Nemani'sinde açıktan öyle üzerinde durduğu bizzat boş bir zat olmaz ki kendisinden 3 asır evvel adam üzerinde durmuş. Evet, Selimiye'yi altı senede yapmış. Sarı Selim, yani Yavuz Selim de değil, Sarı Selim. Kıbrıs'tan getirdi, ganimetle yapmış. Çok önemli, Mimar Sinan'ın olgunluk eseri yani. Süleymaniye'den de sonra yapıldığı için olgunluk eseri. Ben Edirne'de kaldığım sürece, askere gittim, geldim yine Edirne'de kaldığım sürece, Selimiye'nin içinde hala iskeleler vardı, restore ediyorlar. Çatlaklar olmuş, sıvalar dökülmüş. Eski haline getirmek için, eski desenler orada bulmak için, işte bazı yerlerde vitraylar kırılmış, onları düzeltmek için. 8 sene mi, 10 sene mi meşgul oldular. Üç Yerefendi cami benim imamlık yaptığım 3 sene cami. Kaç senede yapılmış olduğunu bilmiyorum da ben oraya gittiğimde içinde iskele vardı. Çıktım yine iskele vardı. Şimdi zannediyorum hala iskele var. 40 sene olmuş, 40 senedir içinde iskele var. Yani kaldırıyorlar yine koyuyorlar. Şimdi nedir? Tamirin zorluğunu gösteriyor yani. Bu çatlakları kapamak çok kolay değil. Yapıyorsunuz yine problem çıkıyor. Yapıyorsunuz yine problem çıkıyor. Yamama temelden yapmadan daha zordur. Şimdi o bakımdan günümüzün basiretli Müslümanlarının yaptığı şey bir yamama işidir. Yani yeniden bunu ıslah edeceksiniz. Bozulmuş her şey şirazeden çıkmış. Hakif'in tabiriyle şirazeden çıkmış bir mushafın eczası gibi. Toparlayacaksınız onları. Yeniden şirazeye sokacaksınız. Bir cilt kalıbı, bir muhafaza içine koyacaksınız. Derlenip toparlanacak. Bu açıdan işte o dirilişle böyle çok büyük bir hadise yani. Çok ciddi bir tahribat yaşamış. İktidar ölçeğine göre belki 10 şiddetinde zelzele yaşamış yani. Böyle derleyip toparlayamazsınız. Yeniden zemin yoklamaları yapmak lazım yani. Jeologların görüşünü müracaat etmek lazım sosyologların, psikososyologların görüşlerine müracaat etmek lazım ve dinin kurallarını çağa göre çok iyi duymak lazım, yaşamak lazım, temsil etmek lazım. Ancak gerçekleşmesini istediğimiz diriliş bu suretle gerçekleşebilir Allah'ın izniyle. Bir de yani realiteleri kabul etmeli. Böyle gökten planlanıp meselelerine yere ineceğini bekleme gibi hülya'lara takılmamalı. Bugün siyasiler de, siyasi iktidar da Türkiye'yi ben birden düzelteceğim derse Türkiye'ye en büyük ihaneti yapar. Sigaraya alışmış bir nikotik bir adam onu sigaradan vazgeçirmek için bile dünya kadar rehabilitasyon lüzumunu duyuyorlar insanlar. Çok kolay değil. Bir uyuşturucuya alışmış insanı alıyorlar akıl hastanelerinde. O psikiyatristler neler çekiyorlar neler yani yeniden onu kendi yapabilmek için. Kendi haline getirmek için nelerle uğraşıyorlar? Siz düşünün ki, koskocaman bir millet yani. Din gitmiş, iman harap olmuş. Efendim, mefahir kaynasın gitsin, kesilsin, vicdanlar lal. Bu izmiler ahlaki yürürken kalmaz istiklal diyor. Yani demek istiklalin bile gitmesi kertesine gelmiş, dayanmış. O zaman çok ciddiyet istiyor yani. basiret insan olmak ihtiza ediyor. İnsan gücü neye yeter, ne kadar zamanda neyi yapabilir, evirip çevirebilir, bunları iyi bilmeli, planlarını projelerine göre yapmalı. Çağın diriliş mimarları, diriliş çırakları, düşüncelerini buna göre yeniden akord etmeleri lazım.